E, saat on oldu Havada öyle güzel ki Gerçekten çok güzel Daha kahvaltı etmediniz mi Hayır seni bekledim Bu saate kadar beklettim seni Keşke sen başlasaydın Biraz bahçede oyalandım çiçekleri suladım e, Eline ne oldu e, Elime önemli değil Ama ne oldu <gülüyor> Bilmiyorum ufak bir çizik Sana yumurta yaptım ha, iyi mersi İştahsız gibisin e, Yok hayır bir yumurta yiyebilirim Ama asıl şöyle koyu bir kahveye ihtiyacım var Şimdi yaparım Pamela nerede? Erkenden çıktı. Nereye gitti? Ee, şey bilmiyorum. Doğrusunu istersen bir iş peşinde. Sana söylememi istemedi. Aa, neden? Sen kabul etmezsin diye korkuyor. Ben kızların çalışmasından yanayım. Uygun bir iş senin için olmaz. Biraz karışıkça bir iş bu. Her şey olup bittikten sonra bildirmek istiyordu. Sana söylediğimi anlamasın. Arkeolog olmayı ne kadar çok istediğini biliyorsun. Burada arkeolojiyle ilgili bir iş bulmadı ya. Ama öyle bir niyeti yok. Merceri'yi bilirsin değil mi? Sınıf arkadaşı O arkeolog olacak İki senelik bir kurs için Oxford'a gidiyor Pamela da onunla gidebilmeyi öyle istiyor ki Ne kadar ücreti? Bizim verebileceğimizden çok fazla Sanırım yılda altı bin lira falan tutar hmm. Şey e, Pamela'nın çok iyi bir fikri var Bilmem sen ne dersin Evet neymiş? İki sene gayet sıkı çalışmak istiyor Oxford'daki tahsili için gereken parayı biriktirecek Ne iş yapacakmış? Hmm, evet garson olmak istiyorum. Garson mu? <gülüyor> evet. kışın Londra'da yazında büyük sayfi otellerinin birinde. Böylece iki senede 12.500 lira biriktirebilecek mi? Doğrusu pek sanmıyorum ama denemeye kararlı. Cesaretini kıramam. Sanırım sen de yapmazsın bunu. Bu kadar düşünceli davranması hoşuma gitti. Sen ne dersin? Ben bu fikri hiç beğenmedim. Bu işi ciddi alıyorsun değil mi hiç? Elbette, elbette. E, dün geceki yemek nasıl geçti? Böyle eski arkadaşları bir araya getiren toplantılar Can sıkıcı insanları öyle cezbediyor ki Sıkılmamak için elimden geleni yaptım ama Sarmıyor beni böyle toplantılar O kadar kötü bir gece olmasa gerek Garaj kapısını arabanın sinyal lambalarını Açık unutacak kadar etkilemiş seni Sahi mi? Eldivenlerinle şapkanı da çiçeklerin arasında buldum <gülüyor> Hay Allah elimi de o sırada sıyırmış olacağım Acıyor mu? Dur oraya bir şey sürelim e, Hayır hayır önemli değil basit bir Ya e, Yatağa çok sessiz girdim Seni uyandırmadım değil mi? Uyanıktım sevgilim Vakit de epeyce geçti galiba Kaçtı saat? Biri geçiyordu Ay imkansız. Çeyrek geçiyordu <gülüyor> Üzgünüm Laura Bereket ki böyle toplantılar sık sık olmuyor Ara sıra dışarıda bir gece geçirmen iyidir Bu sabah aşağı indiğinde lambalar açık mıydı? Hayır Gece sen içeri girdikten yarım saat sonra bekçi geldi Lambaları açık bırakmak bir suç değildir herhalde <gülüyor> Yok canım suç falan yok ortada ee, Günlük seferini yaparken Garaj kapısını ışıkları açık görünce meraklanmış Garajın açıkları da mı açıkmış Garajın açık olduğunu sanmıyorum ama arabanınkiler açıkmış galiba sinyal lambaları da Neden beni uyandırmadın O haldeyken seni nasıl uyandırabilirdim ee, Peki ne dedin Özür diledim hava soğuktu üstümde de sabahlık vardı Işıkları ben söndürüp garajın kapısını kapatayım mı dedi e, bunu yaparsanız memnun olurum dedim teşekkür ettim hepsi bu kadar çok üzgünüm sevgilim e, Pamela'nın haberi var mı sanmıyorum derin uykudaydı e, hiç bahsetme bilhassa geçen gün partilerin kötü etkileri konusunda çektiğim konferanstan sonra hiç hoş olmaz <gülüyor> kahvede güzel olmuş bayağı iyi geldi. Sana güzel bir haberim var Hı. Dün ofiste gerçekten önemli bir şey oldu Ne oldu Dün gece söylemedim bütün gece uyuyamazdım Ah oh, tanrım <gülüyor> hala kahvaltıda mısınız <gülüyor> e, Bugün cumartesi Dün geceki yemek iyi geçti Hı, mi Evet çok iyiydi Anne size dün orayı bulamadım ama kütüphanecinin söylediğine göre bu da iyiymiş Mersi canım iyidir mutlaka e, Öteki ne sizin kartla bir de kendimi aldım İmparatorluk sınırları ötesindeki Roma biraz ağır değil mi bu? İlgilendiğim bir konu olduğu için bana ağır gelmiyor Evet Richard anlatıyordun Devam et ne oldu? Dün ofiste enteresan bir şey olmuş ha? Dün gece Tabii. yukarıdaki gürültüden belliydi düşensizdiniz değil mi baba? Devam et Richard ee, Tam ofisten çıkıyordum ki genel müdür beni çağırmış Üzerinde çalıştığım sözleşmede bir yanlışlık yaptığımı sandım İhtiyar Sir Philip'in ne kadar sert olduğunu bilirsin ama o kadar kibar ve dostça konuşuyordu ki... ...beni atacakmış gibi bir hisse kapıldım. Hepinizin ayrı ayrı sıhhatini, çocukların okul durumunu sordu. Ortada neler döndüğünü bir türlü anlayamıyordum. Derken baklayı ağzından çıkardı. Öğleden sonra kurul toplantısı olmuş ve... ...tahminen bir ay içerisinde beni teknik işler müdür yapmaya karar vermişler. <Gülüyor> <gülüyor> Ay, yaşasın öyle sevindim ki durun sizi bir öpeyim babacığım Kulaklarıma inanamadım zira ilk defa personelden birini müdür yapıyorlar daima dışarıdan torpilli birini getirirler Hak ettin sevgilim çok çalıştın Dün gece yukarıdaki gürültülerin sebebini şimdi anlıyorum Biliyor musun bu sabah uyanınca fevkalade bir şey olduğunu hissettim ama birden ne olduğunu hatırlayamadım Sonra her şey yeniden aklıma gelince ikinci defa müjdeyi almış gibi bir his duydum Alacağım parayla yapacaklarımın hayalini kura kura bir müddet yattım <gülüyor> ...sana şöyle tek katlı büyük bir evlora... ...bütün konforuyla... ...sen de büron için istediğin o elektrikli aleti alabilirsin... E, ...dikin ne istediğini biliyorum... ...ya sen Pamela sen ne istersin... ...bilmem bir şey yok galiba... ...en sağlamından bir kumbaraya ne dersin... <gülüyor> ...garson olduğun zaman bahşişleri içine atacak... ...bir şey gerektiği mi... ...anne söylemeyeceğine <gülüyor> söz vermiştin... ...annenin suçlama... ...sözünü tutacaktı ama ben zorla öğrendim... ...gerçekten garson olmak istiyor musun... ...önemli bir nedeni var... İstediğim bir şeyi gerçekleştirmek istiyorum Hepsi bu kadar Oxford'da okuyup arkeolog olabilmek için para kazanmak istiyorsun Bütün bunları size ben anlatmak isterdim ama İki ha... senede yeteri kadar aylık ve bahşiş alacağını emin misin? Sanırım kazanırım Yazın sayfayı otellerinde çok bahşiş toplanırmış Bence bu iş 5-10 seneden önce olmaz Sen ne dersin Laura? Bence de öyle Sen iyi bir garson olamazsın Neden? Zira iyi bir garsonun aklı işinde olmalı Benim neden olmasın? Sen İran Arabistan'daki yer altında gömülü şehirleri düşünmekten çorbaları müşterilerin yakasından içeri aktaracaksın. Sonra tatsız hafta sonları geçireceksin. Bahşiş alamayacaksın, aksi sonlarla uğraşacaksın. Bütün bunlarla karşılaşmanı istemiyorum Pamela. İşte bu yüzden senin Oxford'a gitmeni istiyorum. Hemen. Ah, şaka değil değil mi bu babacığım? Gerçekten hemen mi? Arkadaşın ne zaman gidiyor? Marjorie bu semestrin, Noel'den hemen sonra. Sen de gidebilir misin? Alırlar mı? Sanırım gidebilirim. Senede sana altı bin lira İşini hey. halledebilirsin Ay, Babacım sizi o kadar çok seviyorum ki Hemen gidip Mercure'yi bulayım O bana ne yapacağını nereye yazacağımı söyler ee, Pamela sakın benim müdür oluşumla ilgili olduğunu söyleme ee, Neden ama ee, Henüz gizli noele kadar açıklanmayacak Peki peki bir şey söyleme Eğer her yerde bundan bahsettiğim kulaklarına gidecek olursa Mercure'yi ee, Mercure sen misin Merhaba şekerim şahane bir şey oldu ee, Seni hemen görmem gerekiyor Ha? Yok yok hemen geliyorum Hayır hayır şimdi olmaz gelince hepsini anlatırım Bay bay Baba şimdiye kadar olan en şahane şey bu inanamıyorum. <gülüyor> Çok sevindi değil mi? Daha iyi bir şey yapamazdın sevgilim. Bana söylememiş olsaydın aklına saplanan o saçma fikirle Gidip garson olacak benim de hiçbir şeyden haberim olmayacaktı Başaracağına eminim ee, Ama bu işin katiye olduğunu emin misin? Hangi işin? Canım müdürlük durumu Ay Allah tabi Dünkü kurul toplantısından önce kat'i olarak kararlaştırılmış Biliyor musun bundan dik çok yararlanacak Onu iyi bir okulda okutabilmeyi sonra da üniversiteye gönderebilmeyi hep istemişimdir Elimizde pek bir şey kalmayacak Richard Evet ama işimizi görebileceğiz Dick'in ilk mektebi bitirmesine daha iki sene var Pamela Oxford'u bitirene kadar onun bir masrafı olmayacak Şimdi telefon edip sorayım bakayım Winchester'a verebilir miyiz Sevgilim bakalım orada başarı gösterebilecek Aa, mi? Elbette elbette o benim oğlum <gülüyor> Öyle canım Heh, artık bir şeyler yapmak zamanı geldi ya Hazır hava kuru ve güneşli iken çimen iyi düzenlemek fena olmaz değil hmm, mi? Doğru haftalardır iyi bir hava bekliyorduk e, Saat kaç? Onu çeyrek geçiyor Maç neticelerini kaçırmayalım radyoyu açar mısın canım? Çoktan vermiştir neticeleri e, Yok sanmam haberlerden sonra verirler e, Benim bahçe çizmelerim nerede? Merdivenin altındaki dolapta Sayın dinleyiciler haber bülteni sona erdi Başını kaçırmışız Şimdi polisten aldığımız bir haberi bildiriyoruz Bugün sabaha karşı bir de Lederhead-Gilford yolunda Klandon'la Horsley arasında bisikletle bir arabanın çarpışması ve bisikletteki şahsın ölümüyle sonuçlanan bir kaza olmuştur. Arabanın şoförü olaydan sonra durmamış ve kaçmıştır. Kazayı gören veya bu konuda herhangi bir bilgisi olanların New Scotland Yard, Whitehall 212 numaraya telefon etmelere rica olunur. Şimdi çalışırken müzik. Ah türlü yapamadılar Geçenlerde de bir kamyon devrilip yanmıştı Hemen hemen aynı yerde Richard ne oldu sana birden Neyim var Richard ee, Dün gece ben o yoldan geldim Laura Leatherhead yolu dedi Londra'dan gelirken senin yolun değil ki orası Yemekte bulunan iki kişiyi evlerine bıraktım Tom Foster orada oturur Bu kanda oturan biri daha vardı Mesajda ne dedi Başını dinlemedim e, Clendon yakınında Leatherhead Gilford yolunda dedi Saat kaçmış Galiba bir Ama sevgilim bu çok saçma Kaza yapmış olsaydın anlar ve dururdun Bir şey olmuş olsaydı durmadan geçemeyeceğimi biliyorsun Yolda hiçbir şey görmedin değil mi? Kaza olduğunu belirtecek herhangi bir şey Hiçbir şey O halde demek sen geçtikten sonra oldu Nereye gidiyorsun? Bir şeye bakacağım Laura Biraz gelir misin? Arabada göstermek istediğim bir şey var bir avukat olarak mı yoksa dost olarak mı konuşmamı istersin Richard? Avukat veya dost olarak fikirlerin fark edecek mi? Bazı bakımlardan evet. Ama senin öğrenmek istediğin işin hukuki yönü olmalı. Ee, evet. Şimdi... ...bana anlattıklarından şu sonuç çıkıyor. Bu sabah maç neticelerini öğrenmek için radyoyu açıyorsun... Evet. ...ve tesadüfen dün geceki kazayla ilgili polis mesajını duyuyorsun. Ee, evet. O saatlerde sen de oradan geçiyordun ama hiçbir şey görmedin. Ee, hiçbir şey... Meseleyi işitince polise faydalı Olmak gayesiyle geceye ait bir şeyler hatırlamaya Çalıştım ama hiçbir şey hatırlayamıyorsun Hayır hiçbir şey hatırlamıyorum Kanuni yönden burada her şey bitiyor Richard Polise gidip de dün geceki Kaza hakkında bilgi istiyorsunuz Ben size hiçbir şey bilmediğimi söylemeye geldim Dersen seni deli sanırlar Ama arabadaki hasarı gördün Bence bu hiçbir şey açıklamaz 10-15 cm uzunluğunda bir çizik Ön çamurluk biraz çökmüş bir de biraz yeşil boya sürülmüş O da başka bir vasıtadan veya ne bileyim ben Mesela bir bahçe kapısından olmuş olabilir Dün geceki yemekte arabanı caddede mi bırakmıştın? Ha, evet otele yakın dar bir sokakta Sanırım pek kalabalıktı arabalar hemen hemen birbirinin üstüne park etmişti Evet epey sıkışıktı ben de park yeri bulmakta zorluk çektim İşte park ederken olması mümkündür bunun Sonra otelden karanlıkta çıkınca görmemişsindir M Mümkündür Sonra şüphe götürmez bir şey var ki Richard O da eğer bisikletle hasar yapacak bir şekilde çarpışmış olsaydın mutlaka bilirdin bu kazayla herhangi bir şekilde ilgin olduğunu düşünsem... ...bir avukat olarak sana polise gidip duruma anlatmanı sağlık verirdim. Fakat bana anlattığına göre ortada hiçbir neden yokken... ...kendini tehlikeli bir duruma sokuyorsun. Babacığım! Özür dilerim Mr. Cartwright. Burada olduğunuzu bilmiyorum. Merhaba Pamela. Marjorie'yi gördüm. işler yolunda. Mr. Cartwright, babam size bahsetti mi acaba? Beni Oxford'daki arkeoloji kurslarına gönderiyor. Ha bak bu çok iyi. Çok faydalı <gülüyor> olacağına eminim. Marjorie gelecek hafta görüşme için gidiyor. Onunla gidebilirsem benimki de o gün olabilirmiş. Ama önce müracaat formlarının gönderilmesi gerekliymiş Mercer'de de fazladan bir tane varmış Onu hemen postalarsam pazartesi ellerine geçer Ben doldurdum ama Veli'nin imzalaması gerekiyor İzniniz olduğunu belirtmek için tabi Özür dilerim Mr. Cartwright Ama şimdi bu işi halledersek 12 postasına yetiştiririm <gülüyor> İmzalar mısınız babacım? Ee, nereye imzalayacağım? Şurası ee? Meslek yerine müdür diye yazdım Eminim etkisi olur ne şahane bir şey değil mi Mr. Cartwright Arkeolojiye merakın olduğunu hiç bilmiyordum Çok seviyorum meslek olarak onu seçtim ee, Bu tamam Pamela Teşekkür ederim hemen atayım İnşallah Oxford o zamanında gider hmm, Evet had yolunda olmuş Senin yolundan epeyce uzaktır bu yol Evet sana bundan bahsetmedim John hmm. Kulüpteki yemekten neden bu kadar geç döndüğümü merak etmişsiniz Evet biraz geç ama uzun sürmüş olabilir diye düşündüm Yemek her zamankinden uzun sürmedi hmm. Onda toplantı sona erdi Leatherhead'de oturan biri vardı Onu eve götürmeyi teklif ettim hmm. Tam biz giderken bu kamda oturan biri daha geldi Tabi onu da almak zorunda kaldım Saat on bir buçuk civarında Leatherhead'de Tom Foster'ın evine geldik Bir şey içmek için içeri davet etti Bilirsin John içkiyi severim ama hiç sarhoş olmam on seni on senedir tanırım Richard Olmuş olsaydım bugüne kadar bilirdim herhalde Dışarı çıkıp arabaya bindiğimde son derece iyiydim Ama o adamın evine gidince Büyük aptallık ettim davetini kabul etmekle Bunlar saat on bir buçukta oldu öyle mi? Bir saate yakın gevezelik ettik Ne kadar içtiğimi bilmiyorum Ayağa kalktığım zaman araba kullanacak durumda olup olmadığımı düşünmedim bile Foster durumu anlamış olmalı ki Arabayı garajda bırakıp onda kalmam için bir şeyler söylediğini hatırlıyorum Ama tabi eve dönmek istedim Öbürü ne oldu? Bukama giden otobüse binecekti Gel gelelim son otobüsü kaçırdığı için ben götürmeyi teklif ettim işte bütün felaket de ondan sonra başladı Adam durmadan konuşuyor sinirime dokunuyordu Çok içmişti Bu kama vardığımızda yolun yarım mil ötesinde oturduğunu söyledi Karanlık dar bir patikadan döndüm Önceden tanıyor muydun adamı? Ee, hayır kulüp üyelerindenmiş Sonra bana yol göstermeye başladı Birçok patikalara girip çıktık Sinirden kuduracak haldeydim ...başım müthiş ağrıyordu... ...etraf kap karanlık, ...içkili olmasam bile yolu kaybederim ama... ...adam nerede oturduğunu kendisi bile bilmiyordu... ...durmadan buradan dön... ...sonra da yok yok devam et deyip duruyordu... Hmm. ...en büyük felaket de evi bulunca oldu... ...karısı pür şiddet kapıda bekliyor... ...korkunç bir kadın... ...sanki benim suçummuş gibi başladı bana hücuma... ...kocasını ben bu saatlere kadar geç bırakmışım... ...içirmişim... ...o bana bağırdı, kocası ona bağırdı... ...ben her ikisine bağırdım... ...ve bunların hepsi o sefil adamı evine bıraktığım için oldu... Ana yola nasıl çıktım Allah bilir. Müthiş yorgundum. O son çekişme üstüne tuz biber ekti Sanırım arabayı kendi haline bıraktım yolu kendisi buldu. Adamı bıraktıktan sonra döndüğün yolun Leatherhead Guildford yolu olduğundan emin misin? Başka yol yok ki. Ee, bu kampdan dönerken ana yolla birleşen başka bir yol daha vardır. Sahip mi söylüyorsun? Eğer gerçekten bu derece kendini kaybetmişsen rahatça oradan geçmiş olabilirsin. Ripley ana yola çıkmış. Guildford'u gösteren levhayı görmüşsündür. Biraz içkili olan her insan yapabilir bunu Keşke öyle olsaydı John Ama adamı evine bırakmak için saptığım yerde kırmızı aslan meyhanesi vardı Tekrar aynı yoldan geri döndüm Kaza bir de olmuş Ben çeyrek geçe evdeydim İşin kanuni yönüne gelince Bütün bunlar olayı görmemiş olman Ve polise faydalı olacak bir şey bilmemen gerçeğini değiştirmiyor Buna göre gidip ne söyleyeceksin Bu kanuni yönü Dost olarak ne sağlık verirsin ee, Polise gidersen kendi kendine haksızlık etmiş olursun Richard Boş yere başına iş açarsın Böyle bir açıklamada bulunmaya kalkarsan sorguya çekecekler seni. Cevap vermek zorunda değilsin ama vermekten kaçınırsan da şüpheyi üzerine çekersin. için o kadar geç kaldığımızı sorabilirler. Muhakkak sorarlar. Kulüpte yemeye gittiğimi söylerim. Ne zaman çıktım derler. Onu da derim. Sabaha karşı bire kadar hala yolda mıydım derler ve ne durumda olduğumu anlarlar. Yani yani sarhoş olduğumu. Merhaba Joe Olanlara ne dersin? Richard'a polise gitmesi için hiçbir sebep olmadığını anlatmaya çalışıyorum Laura. Bunu söylediğine memnun oldum. Eğer ortada ufacık bir delil olsaydı belki anlardım Ama her zaman ve her yerde olması mümkün olan Arabadaki hasardan başka hiçbir şey yok elimizde Ben de böyle düşünüyorum ama emin ol sen olmamış olsaydın Doğru polise gidecek ve kazayı ben yaptım diyecekti <gülüyor> Tavsiyelerinin ardına saklandığımız sanma John Ne yapmam gerekirse onu yapardım Ama bu işe karışmak istememem için o kadar çok neden var ki Dün şirkette bazı iyi işler oldu Önümüzdeki sene müdür olacağım Fevkalade Rıçık tebrikler Ama bu pis işe karışırsam sorguya çekileceğim Her şeyi söylemem gerekecek Polis eve bıraktığım adamları sorguya çekecek Dürüst insanlarsa araba kullanacak durumda olmadığını söylemeleri gerek Polis bir kere şüpheye düştü mü Hakkımdaki her şeyi öğrenecek Ehliyetime bakacaklar ve daha önce de başıma böyle bir şey geldiğini anlayacaklar Onun üstünden uzun zaman geçti ama Polis işe karışırsa bu olay da aleyhime olabilir İspat edilmese bile olay gazetelere geçecek Böyle tatsız bir olaya adı karışan birini şirket müdürü yapmaz Eğer olaylar aleyhime gelişirse iki sene hapis Sen avukatsın John bilirsin böyle şeyleri Bak Richard Sicilin ne olursa olsun böyle uzak ihtimallerle kafanı yorma Dün radyoyu açmamış olsaydım bu kazadan haberim bile olmayacaktı hem de sanırım şu ana kadar polis gerekli olan bütün bilgiyi toplamıştır. Ve olayın bambaşka bir şekilde meydana geldiği anlaşılmıştır. Acaba bunu öğrenmemiz mümkün mü? Akşam gazetesi ya da yarınki gazeteler yazabilir. Soruşturma sonucu her şey meydana çıkar. E, soruşturma ne zaman yapılır? Hemen yaparlar. Hafta başında olur sanırım. E, halka açık mıdır? Yani isteyen gidebilir mi? Elbette, elbette. E, benim gitmem doğru olmaz. Laura'nın gitmesini de istemem. Acaba senin birini göndermen mümkün mü? E, tabii, tabii gönderebilirim. <gülüyor> Sözünü tutup bu konuda hiçbir şey yapmayacağım. Sekreterimi mi gönderirim? O bir şeyler öğrenir. Öyle rahat bir nefes alacağım ki... ...soruşturmanın ne zaman olduğunu öğrenir... ...bana telefon edersin Ederim mi? Richard, ederim. Yalnız arada bir şey söyleyeyim. Sana unutmanı söylemenin bir faydası yok ama... ...üzülme. Sen biraz bahçede çalış. Öyle de güzel bir sabah ki. Ya, gerçekten öyle. Hmm. E, sırası gelmişken... ...maç neticeleri ne Allah aşkına? Hay Allah, hiç aklımda yok şu anda. E, Avustralya başta. E, Kaçla başta sevgilim? Bana hiç sorma. E, 20 var bir şeydi galiba. Hmm, fena değil. Öyle... E... Bir şey daha var John Arabanın çamurluğundaki hasarı ne yapmalı acaba? Tamir ettir Genellikle böyle ufak tefek tamirleri kendim yaparım Doğru olur mu acaba? İnsanın kendi arabasını tamir etmesi kanuna aykırı değildir için Hadi şimdilik Allah'a ısmarladık <gülüyor> Tamam o zaman Güle güle John çok teşekkür ederim Allah'a ısmarladık Laura Dikkat et üzülmesin Bahçede bol bol çalışsın Sen de üzülme Çalışırım Güle güle John teşekkürler Şapkamı ve eldivenlerimi çiçeklerin arasında mı buldun? Evet, önce görmedim Gelen polis onları görmedi demek Sanmam. çiçeklerin üzerinde yürümüşsün anlaşılan Dallardan biri kırılmış John haklı, boşu boşuna üzülüyorum Onunla konuştuğun iyi oldu değil mi? Evet, çok iyi oldu Sanırım arabayı tamir et demekte de haklıydı Elbette, neden olmasın? Böyle şeylerde doğruyu yanlışı o çok iyi ayırır Ufacık bir şüphesi olsaydı söylerdi Ama tereddüt bile etmedi ee, Öğleden sonra yaparım o işi Biraz boyam var e, Pamela ya bunlardan bahsetme Tamir ederken görürse otelin önünde olduğunu söylersin he? Belki de gerçekten orada oldu Merhaba sevgilim Gazeteleri ister misin? Ha, teşekkür ederim Bu gece ne kadar serin değil mi? Kar yağarsa şaşmam e, Pamela nasıl gelmiş? Mercuron'un babası trene kadar getirmiş hmm, Çok iyi Daha iyi görünüyorsun Richard <gülüyor> Öyleyim. Tekrar çalışmaya başlamak çok iyi geldi bu sabah trene biner binmez kendimi daha iyi hissettim... ...herkes normal neşeliydi... ...galiba hepsinin kazadan bahsedip bana bakacaklarını sanıyordum... ...ama kimsenin haberi bile yoktu... Nereden olacak... ...pazar gazetesinde üç satır. ...bazıları hiç bahsetmiyordu... E, ...bunda bir şey var mı? Aa, hayır hayır tek kelime bile yok... ...ofise girerken her şey eskisi gibiydi... ...sekreterim bekliyordu... ...sabah gazetesi masanın üzerine hazırlanmış... ...yarım saatin içinde her şeyi unutmuştum... öyle vakti... ...Kartwright'ın tavsiyesine uyup kafamdan tamamen silip atmadığım için... ...kendime kızıp duruyordum... Ee, telefon etti mi Evet biraz evvel 7 buçuk civarında gelecek ee, Ne haberler varmış Gelince kendi anlatacakmış Keşke işi böyle büyütmeseydim O gün radyoyu açmamış olsaydım bu olaydan haberim bile olmayacaktı Başka bir haber var mı ah, Evet akşam işte Foster aradı Tanıyor musun Foster ee, aa, elbette elbette Cuma gecesi evine bıraktığım adam Ne istiyormuş O gece karısıyla beraber bize davet etmişsin Hiç farkında değilim <gülüyor> ama öyle söylüyorsa etmişimdir Ah John olsa gerek. Merhaba Laura. Aa hoş geldin John. E parküsünü alayım. Hı -hı. Hoş geldin John. Merhaba Richard. Bir şeyler içer misin? Fena olmaz, teşekkür ederim. Ee, Laura sen ister misin? A lütfen. Londra sisli miydi? Biraz Waterloo'nun gerisinde vardı. Hı. Hmm, bu gece de don yapacağı benziyor. Hı, galiba. Yakında kar da yağar artık. Hah, teşekkür ederim. Sıhatinize. Sıhatinize. Evet. ...gönderdin mi sekreterini soruşturmaya? Evet. Up uzun bir rapor çıkartmış. Sanırım her şey yazılı burada. Ee, Palmer isminde bir adammış. Henry Palmer. Clarendon'da küçük bir tavuk çiftliği var. Evli, iki çocuklu, 35 yaşında. Heh. Biraz daha para yapabilmek için... ...toplantı ve dans olduğu geceler... ...Ladderhead'de St. Peter salonunda çalışırlarmış. Heh. O gece saat yarımda... ...salonu temizleyip yola koyulmuşlar. Yol çok karanlık ve darmış. Adam bisikletiyle karısının epey önündeymiş. Kadın da fazla bir açıklamada bulunamıyor Zira o da bir şey görmemiş Arkadan bir arabanın geldiğini hissetmiş Yolun iyice kenarına yanaşmış Sonra bir çarpışma ve kocasının çığlığı Yanına gittiği zaman adam yerde yatıyormuş Bisiklet de ağaçların arasına fırlamış Araba hakkında fazla bir şey söyleyemiyor Arka lambalarından küçük koyu renkli bir araba olduğunu görebilmiş Hepsi bu mu? Ee, Kazayı gören hiç olmamış mı? Bir şeyler daha var Guildford'da fabrikada gece mesaisi yapan bir işçi... ...motosikletle evine dönüyormuş. Karşı taraftan kaza yerine doğru gelirken kazaya şahit olmuş. Önce kendine doğru gelen iki bisiklet lambası... ...sonra da virajdan dönen bir arabanın farlarını görmüş. Araba sanki ikinci vitesteymiş gibi müthiş gürültüyle çalışıyor... ...fakat çok hızlı gidiyormuş... Adam besbelli böyle bir viraj beklemiyormuş karşısındaki ...yolun karşı tarafına böyle en kenara kadar hızla gitmiş... ...sonra denge sağlamak için direksiyonu süratle çevirmiş. Araba bir oyana bir bu yana sallanmış... ...sonra doğru palmaların üstüne gitmiş. Derken önce bir kadın çığlığı... ...sonra da bisiklete çarptığı sırada müthiş bir gürültü duymuş. Adamın durmaya niyeti olmadığını anlayınca bağırmış ama... ...adam aldırmamış. Şoförü tarif edemiyor... ...zira her şey bir anda olup bitmiş. Fakat bir dirseği dışarıdaymış. Koyu renk bir ceketi varmış... Ve arabada yalnızmış Şapkasını arkaya doğru atmış eh, Hepsi bu Bunun ötesinde başka bir şey söyleyemiyor Nasıl bir arabaymış görebilmiş mi? Modern tipli küçük bir araba Ne renk olduğunu bilemiyor ama çok koyu renkteymiş Koyu gri koyu mavi ya da siyah olabilirmiş Plakasını görebilmiş mi Harflerini görmüş veya gördüğünü sanmış Ama numarayı alana kadar araba kaybolmuş PHD olması mümkünmüş Daha sonra işinden eve dönen iki işçi Bir motosikletle daha gelmiş ama adam hastaneye kaldırılmadan ölmüş ...kadını tedavi edip evine göndermişler. Peki başka bir şey, başka şahit yok mu? Sadece polisin ve doktorun şehadeti var. Polis olay yerinde lambalarla araştırma yapmış... ...ve arabanın çimleri ezdiği yerdeki tekerlek izlerini... ...sonra ezilmiş bisikletteki zararı tespit etmiş. Bisiklet yeşilmiş. Meseleyi incelemek için de mahkemeden mühlet istenmiş. Ne demek bu? Böyle durumlarda polis araştırma soruşturma yapmak için mühlet ister. Ya. Teşekkürler John sana çok zahmet oldu bir şey değil dostum. Benim sekreterde böylece epey bilgi toplamış işte. <gülüyor> İyi başarmış. Soruşturma yeniden açılınca gene takip edeceğim. Ee, pek bir faydası olmaz sanıyorum. Esas noktaları öğrendik. Şahsen ben artık bu konuda hiçbir şey duymak istemiyorum. Sen bilirsin, öyle ee, bir dakika sana bir şey gösterirciğim. Ee, sana biraz daha içki vereyim. Hı, teşekkür ederim. Bütün bu yaptıkların için ne kadar teşekkür etsek azdır. Yardım edebilirsem sevinirim Laura. Oo, Afrika menekşileri bunlar Ne kadar erken açmış böyle Yapraklarından mı aşılıyorsun bunları Evet güneşten hoşlanıyorlar hı hı, İleride hı. Richard bana bir ser John Ne yapmalıyız dersin <gülüyor> Bu öyle bir durum ki Lord, ee, John Bana dönüşte esas yolu bırakıp Plondra yoluna çıkan patikadan gelmiş olabileceğimi Söylüyordun hatırladın mı hı hı. O zaman kendimi kazaya öyle kaptırmıştım ki Düşünemedim ama haklıydın sen Gayet rahat oradan dönmüş olabilirim Bak haritaya ee, Burası Adamı bıraktıktan sonra aha. kavşağı buradan çıkmış olabilir Bu noktayı iyi bilirim Hı. ben Eski yel diğeriminin olduğu yer Sol yerine sağ tarafa dönmüşsem ki ha. o durumda rahat yapabilirim... ...kaza ha. yerinden hiç geçmemişim demektir. Sen bu yoldan geçmiş olabileceğine dair bir şey hatırladın mı? Ee, evet çünkü ne zaman işaret levhası olmayan bir kavşağa gelsek ben sağa dönerim. <gülüyor> Sadece içgüdüyle olur bu. <gülüyor> Laura hep gülerdi bu alışkanlığıma, değil mi Laura? <gülüyor> Eğer öyleyse bu mesele halloldu demektir. Tekrar teşekkürler. <gülüyor> İyi geceler Laura. İyi geceler Cihan. Gidip yemek hazırlayayım Sinevaya gidelim mi? İstiyorsan Sen istemiyor musun? Sen yorgunsundur diye düşündüm de Hı, Yorgun değilim Evet Her şey düzeldi artık Memnunsun değil mi? Evet Niye öyle bir litualsın? Evet dedim ne dememi istiyordun Neden aklından geçenleri söylemiyorsun Hep dirseğim dışarıda araba kullandığımı O gece üzerimde koyu renk ceketim şapkam olduğunu Daima pencere açık olduğu zamanlar Yakamı kaldırdığımı yüzme neden vurmuyorsun Bak Richard sen yorgun olmayabilirsin ama ben yorgunum Çok yorgunum Onun için lütfen Ve daha fazla iğnelerek istiyorsan o gece eve dönünce Hasara uğrayan yerde arabanın çamurluğunda yeşil boyalar olduğunu da hatırlatabilirsin <gülüyor> Affedersin Nur Affedersin <gülüyor> Yorgun olduğunu biliyorum Ben de çok yorgunum Şu son günlerde cehennem azabı çekiyoruz ama kendimize gelmeli mantıklı olmalıyız John iyi bir avukattır ve bana yanlış yol gösteremez Yakın arkadaşım olsa da doğru olduğuna inanıyorsa mutlaka polise gitmemi söylerdi Öyle değil mi? Elbette Richard ee, Bak şimdi meseleyi mantıkla düşünelim Polise gidip o gece olanları anlatırsam Ne durumda olduğumu, arabadaki hasarı, yeşil boyayı, her şeyi benim yaptığımı düşünmemeleri imkansız Arabayı küçük, modern ve koyu renkli olarak tarif etmişler Motosikletteki adam da harfleri PHD olarak kaydetmiş evet. Bizimki PHO Ama şöyle bir göz atmış Bu bir şey ifade etmez Polis sicilime bakacak Daha önce iki sabıka, ikisi de alkolden Korkunç bir şey olur Gazeteler, mahkemeler, hapishane Çıksam bile benim için her şey bitmiş olur Dikle Pamela için hiçbir şey, hiçbir gelecek düşünemeyiz Senin için de cehennem azabı olur Her şeyde seninle beraber olduğumdan başka bir şey söyleyemem sana İstediğin her şeyi yaparım. Haklı olduğuma inanıyor musun? Şüphem yok bunda. Ah, öyleyse her şey hal oldu. Cuma gecesi Riple yolundan döndüm Hı? ve kazayla en ufak bir ilgim yok. Evet. Tamam? Ha, hadi şimdi yemek yiyelim. Ee, ne yemek var? Nice de olmasın. Hmm, güzel. gidip sofrayı hazırlayayım. Sinemaya gitmek istemiyorum. Sen? E, hayır. E, yürüyüş yapalım ha. Temiz hava uyku getirir. Çok iyi olur. Hem uzun zamandır yürümedik. Bu da kim? Gidip bakayım. Richard Polis Gilford'tan Ne istiyor? Seni görmek istedi. Ya. O halde içeri al. Ee, i̇çeri buyurun lütfen. Teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Ben Komiser Bancroft. Um. Ah, iyi akşamlar. Sizinle geçen yaz parkta kriket oynamıştık. Hatırlıyor musunuz? Öyle mi? Hı, siz takım kaptanıydınız. Aa, evet evet evet hatırladım. O oyunu hatırlıyorum sizi de. Sizin takım epey kuvvetliydi Küçük bir kasaba için iyi sayılır <gülüyor> Evet hatırlıyorum Bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim ama daha önce evde olmayacağınızı düşündüm Fazla vaktinizi almayacağım Buyurun oturun Masaya oturabilir miyim yazmam daha kolay olur Aa, Tabii tabii buyurun Teşekkür ederim Beni ne konuda görmek istemiştiniz Bizim Mahut araştırmalardan birini yapıyorum İnşallah bana yardımcı olabilirsiniz Cuma gecesi Leatherhead-Girtfield yolunda bir kaza oldu Hı. Gece bir sıralarında ee, Evet gazetede böyle bir şey okumuştum Kazayı yapan şoför durmadı O saatte o civardan geçen bütün arabaları kontrol etmek zorundayım Burada görevli olan Önce arkadaşlarımızdan birinin verdiği rapora göre Bir on beş sıralarında o yoldan bir araba gelip Buraya girmiş ee, Evet ben eve geldim Önce üstünde durmamış Gecenin o saatinde eve dönmek olmayacak bir şey değil tabi Ama yirmi kadar sonra evin önünden geçerken Bakmış garaj kapısı Arabanın lambaları sinyali açık ne olduğunu anlamak için zili çalmış Bir bayan sanırım Mrs. Mary... Hmm, evet. Ona durumu anlatmış Bayan yatak kıyafetinde olduğu için ışıkları Garaj kapısını kendisi kapamayı teklif etmiş <gülüyor> Evet karım bahsetti bunlardan Ben uyuyordum ona bu kadar zahmet verdiğim için üzüldüm Önemi yok Araba dengesiz duruyormuş İçine girmiş düzeltmiş ışıkları söndürmüş Motoru stop ettirmiş kapıları da kapatmış Bunun için minnettarım ona tarafından teşekkür etmenizi rica edeceğim Söylerim kendisine fakat ışıkları söndürmeden önce... ...ön çamurlukta bir ezik görmüş. Ha, biliyorum. O gece öyle sinirlendim ki... aptalın biri önümdeki daracık bir yere... ...park etmek isterken yaptı. Bu nerede oldu efendim? Londra'da. O gece toplantımız olan otelin yakınında... ...dar bir sokakta. Çok araba vardı ben de yer bulmakta epey güçlük çektim E tabi çarpan adamı şikayet ettiniz zararı tazmin ettirmek için e, Hayır ne de olsa aynı kulübün üyeleriyiz İşi uzatmak hoş olmaz ne o zaman ismini rica edeyim <gülüyor> İşte maalesef veremeyeceğim öyle geniş bir kulüp ki Tanımadığım bir sürü üye var Hem sorulacağını bilseydim ismini alırdım ama Sanırım artık çok geç Çok karanlıkta adamı tekrar görsem bile tanıyıp tanıyamayacağımdan şüpheliyim Ne o halde yapılacak hiçbir şey yok Şimdi şu arabayı görebilir miyim Bakın görüyor musunuz gene size yardım edemeyeceğim Gelicinizi bilseydim Olduğu gibi bırakırdım ama Cumartesi öğleden sonra işim yoktu oturup tamir ettim Demek yapabileceğiniz bir şey e, Sanırım herkes yapamaz ama ben mühendisim Böyle işleri severim İsterseniz arabayı görebilirsiniz e, Yok hasarlı tamir ettinizse bir faydası olmaz Notumu alayım e, Demek cumartesi gecesi Kulübün Evet. Sonra bir eğlence yerine mi gittiniz e, Hayır Leatherhead'de oturan biri vardı Evine götürmeyi teklif ettim Saat 11.30 buçuk civarı oradaydık. Eski kulüp resimlerine bakmak için içeri davet etti Bir saat kadar orada çene çaldık Bu kamda oturan birini daha almıştım arabaya Onu da evine bıraktım Siz bu kazanın Clendon'da olduğunu söylüyordunuz değil mi? E, Clendon'a yarım mil uzaklıkta Guildford yakınında ha, Ama ben Clendon'dan geçmedim e, Öbür arkadaşınızı bu kamda götürdüğünüze göre oradan geçmiş olmanız gerek Bu adam bu kamın kuzeyinde oturuyor Burada bir harita olacaktı G Göstereyim size Bakın bakın e, Buradaki şu kısa yolları görüyor musunuz ha, Evet evet bilirim oraları Doğrusunu isterseniz size tam olarak nerede oturduğunu söyleyemeyeceğim Zira çok karanlıktı Bana o yol gösterdi Onu iyi tanıyor musunuz O geceye kadar hiç görmemiştim Evine bıraktıktan sonra yolumu bulamadım Birçok yollara girip çıktım En Nihayet bakın işte şu, şu kavşar görüyor musunuz i̇şte ha, oraya Evet geldim. eski değermenin olduğu yer Benim bilmediğim bir yerdi Sola dönseydim tekrar Litherhead yoluna çıkacaktım ama <gülüyor> Doğru yol zannederek sağa döndüm ...daha nerede olduğumu anlayamadan... ...kendimi Effingham istasyonunun karşısındaki köprüde buldum. Oradan da artık Ripley'deki Londra-Gilford yoluna çıkmak kolaydı. Oraya varınca sola döndüm... ...işte 10-15 dakika sonra da evdeydim. Evet anlıyorum. Clenden tamamen yolumun dışında kalıyor. Yani Ripley'den geldiğinizi söylüyorsunuz öyle mi? Evet. Hı. Pekala. Ee, teşekkür ederim <gülüyor> sizi rahatsız ettim. İnşallah yeminize engel olmamışsınız. Aa, hayır hayır yani henüz hazırlanıyor zaten. E, gitmeden bir şey içer misiniz? Çok teşekkür ederim görevliyken işin <gülüyor> Ya Ama şimdi göreviniz bitti öyle değil mi? E, henüz bitmedi Herhalde bu ara sık sık böyle olaylarla karşılaşıyorsunuzdur e, Oldukça oldukça Bereket ki bu kadar kötüsü her zaman olmuyor e, Sırası gelmişken e, Cuma gecesi ellerine bıraktığınız beylerin isim vadeslerini verebilir misiniz? Nasıl e, şey? E, sadece raporumu tamamlayabilmem için Arkadaşımın ismi Captain Foster Ama gerçekten adresini bilmiyorum Sadece onun direktiflerine göre gittik Hı hı. Ama Hettten çıkınca ana caddede büyük bir evdi e Sanırım rehberde bulabilirim e Vardır epey bir zamandır Lidderhead'de oturuyor Bir çeşit imalathanesi var e Bu kimde oturan bey <gülüyor> Söyledim size o geceye kadar onu hiç görmedim ha, Evet söylemiştiniz e, Kaptan Foster'ın arkadaşı mıdır e, Sanırım öyle Çok teşekkür ederim e, İsterseniz arabayı görebilirsiniz garajdadır e, Tamir ettiğinize göre görmem gereksiz e, Tamir ederken eksik bir parçasına rastladınız mı Nasıl? Böyle bir çarpışma anında eksel bir şey düşer de? Ee, hayır, hayır hiçbir şey yok. Çamurlukta bir girinti vardı, hepsi o kadar. Hmm. Hepsi bu kadar efendim. İyi geceler. Yardımınıza teşekkürler. Rica ederim, memnun oldum. Rica ederim. Ne istiyor Richard? Yok bir şey sevgilim Arabanın lambalarını açık bıraktığım gece polis gelmişti ya işte Hı. o mesele O Foster denilen adam telefon numarasını bırakmış mıydı Evet masanın üzerinde Bir arayalım bakalım Söyleyeyim de bu gece gelsin görüşelim Laura sonra da garaja kadar gideceğim ben Kaptan Foster gitti mi Richard Evet İçkili olduğumdan bahsetmeyecek hiç Şimdi giderken öbürüne de uğrayıp tembih edecek Nasıl buldun Foster'ı Bilmem Ona güvenebilir misin Hakkında hiçbir şey bilmiyorum ki oh, Saatte on olmuş Yürüyüşe çıkacak mıyız Zevk alacağımızı sanmıyorum Richard istemiyorsan söylemeni istemem Ama benden bir şeyler sakladığına eminim Laura Yardımına ihtiyacım var Polis ayrılırken arabada eksik bir şey olup olmadığını sordu Yok dedim zira farkında değildim Gittikten sonra garaja indim Arabanın iki tarafında üç sıra halinde ince uzun nikelajlar vardır Hatırladın mı evet. İşte onlardan ortadaki yok Polisin eline mi geçti dersin? Bilmiyorum bilmiyorum yapılacak tek bir şey var öbür parçaları da çıkarmak İzleri kalacak ama onu da halledebilirim İki saatte bitirebilirim Garaja kapanır fenerle çalışırım Eğer o sırada polis gelirse yürüyüşe çıktığımı sık sık böyle yürüyüşler yaptığımı söylersin Gece yarısından önce de dönmez dersin O çıkardığım saç parçalarını arka bahçeye gölmem gerekecek Richard doğru hareket ettiğine emin misin? Tabii eminim aksi halde yapmazdım Ama meydana çıkarsa suçlu olduğunun en açık delili olur ya eksik parçalar meydana çıkarsa Bu yeterince delil değil mi sence Ya seni toprağa kazarken ha, Görmezler. Böyle şeyler daima görülür Ne yaptığımı biliyorum ben Bana yardım etmek istemiyorsan ışıkları söndürür yatarsın Seni bahçede ceset gömen bir katil gibi Toprağa kazarken bırakarak öyle mi ha? Alo ha, İyi akşamlar komiser bey ha, ha, Hayır yok y Yürüyüşe çıktı Şimdi gitti Birkaç saatten evvel döneceğini sanmam Sık sık geceleri böyle yürüyüşler yapar. Ben onu beklemem. Ee, sabahları sekizde çıkar. Size yardım edebilir miyim? Ah, rica ederim. Ee, i̇yi geceler. Al şu feneri, ihtiyacın olacak. Laura. Laura. Hoş geldin sevgilim. Teşekkür ederim sevgilim. Polisten ne haber? Vuradı mı? Hayır. Telefon da etmedi mi? Hayır etmedi. Dün gece ne istiyordu acaba? Kaptan Foster telefon etti. He. Adamı görmüş, meseleyi halletmiş. Artık düşünecek bir şey kalmadı. <gülüyor> İyi. Üzülmemeni söyledim. Ee, gerçekten üzülmüyorum. Trende öyle bir uyumuşum ki, Guilford'a gelene kadar uyuyamadım. İhtiyacım <gülüyor> ihtiyacım da varmış. Dün gece uyudum dedin ama uyumadığını biliyorum. Tanrım ya yakalansaydım hiçbir şey söyleyemezdim. Her şey bitmişti. Alo ah, Oxford'dan arıyorlar Pamela herhalde Pamela nasılsın Aferk çok sevindim e, Tabi olur, Mercuri ile perşembeye dönersiniz Burada O da seninle konuşmak istiyor veriyorum İmtihanı kazanmış kabul edilmiş <gülüyor> Nasılsın Pamela Tebrik ederim kızım ha? Ne kadar dedim Dönüşte veririm Kendin gönderirsin. Perşembe gecesi görüşürüz. Bütün havadisleri verirsin. <gülüyor> güle güle. Ah, gençlik ne güzel şey. Sevinçten uçuyor. Gemiyi hazırlayın. Gel bu gece dışarıda gelim ha. Çok iyi olur sevgim. Vakit kalırsa sinemaya da gideriz. Aa, bu da kim? Pencereden baksana Laura Bir kadınla bir erkek. Ee, dur gidip açayım. Biri. Sen tanırmışsın. Bennet evet evet. Geçen gün fosterla evine bıraktığımız adam mı? Ne istiyormuş? Seni görmek istiyor. Sanırım görmem gerekiyor. İyi akşamlar mısın Midway? Kanlıla tanışıyorsunuz değil mi? Geçen gece görüşmüştür. Hoş geldiniz Mrs. Bennett. Telefon etseydiniz memnun olurduk. Biz de şimdi çıkıyorduk. Sizi fazla rahatsız etmeyeceğiz. ...acaba sizle yalnız konuşabilir miyiz? Neden olmasın? Ee, Laura özür dilerim. Rica ederim. Eviniz çok güzel. Bina yeni galiba. Evet yeni. Çok güzel. Ee, <gülüyor> dün, dün bize kaptan Foster geldi. Evet söylemişti. O feci kaza için görüşmeye gelmiş. Sanmıyorum. Bana size uğrayacağını söylemişti. ...o gece olanlarla hiçbirimiz övüne miyiz? Soruşturma yapılacak olursa... ...ne kadar işkili olduğumuzun meydana çıkması... ...hiçbirimiz için hoş olmaz. Kaptan Foster bu sabah telefon etti... ...sizin de böyle düşündüğünüzü söyledi. E, tabii ben de memnun oldum. Karım ve benim için bu ölüm sadece bir gazete havalisi değil. Zavallı Harry Palmer'i... ...çok iyi tanırdık. Karısını da. Dünyanın en iyi insanlarıydı. E, oturabilir miyiz? Ha, tabii tabii. Buyurun. Demek bu adamı tanıyordunuz... Hemen herkes tanır onu bizim oralarda Hafta sonları çiftliğine giderdim yumurta almaya O çiftliği öyle güzel bir hale getirmişti ki Civcivler, sebzeler, çiçekler Sonra bire birdenbire... Karısı mahvoldu Sonra zavallı çocukları Evet, evet anlıyorum Peki ama Beni görmek isteyişinizin sebebi nedir? Özür dilerim ama karımı yemeğe götürmeye söz verdim Hemen çıkmak zorundayız Bu daha mı önemli? Neden daha mı önemli? Bizim bahsettiğimiz meseleden, geliş sebebimizden Buna cevap veremeyeceğim çünkü geliş sebebinizi bilmiyorum Biliyorsunuz Ama kaptan Foster dedi ki Kaptan Foster öyledir Kendi işine geldi mi herkesi kabul etti sanır Üzülerek söylüyorum ama o gece bizim evin önünde cereyan eden sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer böyle bir sahne olduysa o sahneyi yaratan karınızdır Sizi bırakıp bir an önce eve dönmekten başka düşüncem yoktu ama karınız kapıda durmuş bağırıp duruyordu. Sizi eve kadar getirdiğim için teşekkür etmesi gerekirken... Ne olan olmuş bir kere. Tartışmanın faydası yok. Karım sinirlendiyse haklıydı. Siz ne yaptınız? Sessiz sedasızca çekip gideceğiniz yerde... ...sallana sollana bahçeye kadar gelip... ...karıma en ağır hakaretlerde bulundunuz. Artık söylenecek bir şey kalmadı. Lütfen gider misiniz? E, şu anda bizi kovmakla hayatınızın en büyük hatasını işliyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Söylediğin gibi öyle bağırıyordunuz ki... ...bütün komşuların pencereye koştuğuna eminim. Yalpa vura vura arabaya gittiğinizi, yanlış kapıdan girip kapıyı çarptığınızı, sonra tekrar çıkıp öteye beriye toslayarak yerinize oturduğunuzu gördüler. Ah, sonra, sonra araba birden öyle bir fırladı ki, bir o yana, bir bu yana tozu dumana kadar gittiniz. Bütün komşular gördü. On dakika sonra da Harry Palmer kafatası patlamış olarak yolda yatıyordu. ...hem de küçük, koyu renk bir araba kullanan... ...yakası kalkık, sizinki gibi koyu renk ceketli... ...şapkasını arkaya itmiş biri tarafından çiğnenmişti. Şimdi bizi neden kapı dışarı etmemek gerektiğini anladın mı? Bütün bunların kazayla hiçbir ilgisi olamaz Mr. Bennett. Sebebine gelince... Bırakın da de... kocam sözünü bitirsin. <Gülüyor> Buyurun bitirin. Ertesi sabah komşuların ilk sözü... ...bir gece önceki sarhoşun kim olduğunu sormak oldu. Ama ne de olsa dün beni eve getirmekle iyilik etmiştiniz. Sizi ele veremezdim. Teşekkür ederim. Sonra polisin olay hakkında bilgisi olanları yardıma çağırması. Tabii herkes o gece beni eve bırakan sarhoşu ...ihbar edip etmediğimi merak ediyor. Bu dört gün önceydi. Karar vermek için çok zamanınız oldu. Ne yaptınız? Sizi ele vermek istemediğimi söylemiştim. Birçok şekillerde yardım edebilirdim size. Mesela... ...beni bir buçuktan önce bırakmadığınızı... ...söylerdim ki... ...o zaman kaza çoktan olmuştu. Veya şapkanızı bahçede düşürmüş olduğunuzu. Sizi kurtaracak bir sürü şey söyleyebilirdim. Tabii çok tehlikeli bir işe girişmiş olacaktım. Öyle ki... ...ama ben bir fakir adamım Mr. Midway. Sizse zenginsiniz. Eğer işinizin, karınızın ve çocuklarınızın... ...sizce bir değeri varsa... Şantaj dedikleri şey budur değil mi? Onu bilemem ama bildiğim bir tek şey varsa o da yarın sabah polise gidip gerçeği anlatırsam ki... ...epeyce şahidim de var. Sizin için her şey bitmiş olur. Bunu söylememin bile gereği yok. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ne kadar istiyorsunuz? 25 bin lira. Sizi hayal kırıklığına uğratıcıyime üzgünüm ama Mr. Bennet... ...ben o gece Clinton'dan geçmedim. Siden çıktıktan sonra sola dönüceğime sağa dönmüşüm. ...poliste biliyor bunu. Bu yüzden korkarım gidip şantaj yapacak bir başkasını... ...bulmak zorunda kalacaksınız. Yani tam karşıdaki Effingham stasyonundan geçip... ...Ripley'den Londra caddesine çıkan yoldan mı bahsediyorsunuz? Hmm, evet. Ha, çok zekisiniz Mr. Midway. Ama size şunu söyleyeyim ki... ...o yol sellerden dolayı... cuması bağ kapandı ve ancak pazartesi günü açıldı. O gece Ripley'den Londra caddesine çıkan yol yoktu. Şimdi... ...yarın saat 12'de... 25 bin liramı istiyorum... ...sizi Leatherhead... ...kırmızı aslan lavhasının önünde bekleyeceğim... Gelmezseniz ...karakola kadar bir yürüyüş yaparım... Ee, ...bizim için rahatsız olmayın... ...giderken yolumuzu kendimiz bulabiliriz... ...yapmamalısın Richard... ...bu adama hiçbir şekilde para vermemeliz... ...polise gitsin öyle mi? ...seni tehdit edebilir ama polise gideceğini sanmıyorum... ...gitmeye zorlanabilir John... ...o geçeki olay üzerine komşulardan birinin ihbar ettiğini düşün... Benet bir kelimeyle kurtarabilir beni Kanunu aykırı olabilir John ama yapılacak tek şey bu Tek söyleyeceği şey sarhoş olmadığım ve saat biri geçerken kaza olduktan sonra oradan ayrılmış olduğum Evet sorguya çekilirken önceden karar verdiğiniz şekilde konuşacaktır Ama polisler yalan söyleyen insanları yakalamakta tecrübelidirler Benet daha ne olduğunu anlamadan başlar onları parayla susturduğunu anlatmaya Sen de inkar edemezsin Büyük bir tehlikeye atıyorsun kendine Richard dikkat et bu adama doğru olmayan bir şey söyletmek için rüşvet vermek polisin gözünde en büyük suçtur. O halde oturayım da polisin gelip beni tevkif etmesini mi bekleyeyim? Daha işler o safhaya gelmedi. Benetler ve bütün komşular senin sarhoş olduğunu söylese bile bu 3 mil ileride ana yoldaki bisikletliyi senin öldürdüğünü ispat etmez. Henüz senin öldürdüğüne dair hiçbir delil yok ortada. Eve gelirken o yoldan gelmediğimi söylerken yalan söylemiştim. Bu da mı delil değil? Kendine haklı göstermek için yalan söyleyen ilk suçsuz insan sendeyiz. Senin müdafaanı üstüme alacaksam neden dediğimi yapmıyorsun? Benet'e hiç aldırma Yarın her zamanki gibi Londra'ya git Benet seni dediği yerde bekleyecektir Hiçbir şey olmayınca telefon edip tehdit eder Ama hepsi bu kadar Hayatım boyunca şantaj yapan bir kimsenin gerçekten polise gittiğini hiç duymadım İhbar etmeyecek eminim bundan Peki polis arabanın eksik parçası elinde çıka gelirse ne dersin? Hiç bu safaya dökülürse Richard Vermek zorunda olduğun hesabı sen de benim kadar biliyorsun ah, Hoş geldin Joe İyi ki vaktinde geldin. Öyle korkuyorum ki. Polis ne zaman gelirim dedi. Altı buçuktan önce gelmemesini ne hmm. Richard önce seninle görüşmek ister diye düşündüm. Hmm. En erken trenle gelecekti. Neredeyse burada olur. Park meselesine ne yapmış? Söylediğin gibi her zamanki gibi şirkete gitmiş. Saat ikide Bennett telefon edip kararlaştırdıkları yere neden gelmediğini sordum Richard'la benim hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi davranmamı kararlaştırmıştık İyi. Onun için meseleden haberim olmadığını söyledim Hı. Ertesi günü yani dün aynı yerde aynı saatte bekleyeceğini Bunun Richard için son fırsat olduğunu söyledim Aha. Dün gece Richard eve dönünce anlattım Ama sen bizi bu tehditlere hazırladığın için endişelenmedik Dün gece tekrar telefon etti mi? Hayır, Hı. bugün öğleden sonra üçe kadar ses seda çıkmadı Bu sefer karısıydı Mrs. Midway... Kocanıza söyleyin bugün polise gidip Gerekli olan her şeyi anlattık dedi Ne diyeceğimi ne yapacağımı bilemedim Bu üç sularındaydı değil mi Hı -hı. Yarım saat sonra da komiser telefon etti Altı buçukta gelmesini söyledim Laura bana bir şey söylemeni istiyorum Hiç Richard sana katli olarak Bu kazayla ilgisi olduğunu söyledi mi Sana söylediğinden fazla hiçbir şey söylemedi Acaba kazayı yapanın kendisi olduğunu biliyor da Seni üzmemek için mi söylemiyor Son günlerde ben de bunu çok düşündüm Sanırım kendisinin yaptığını biliyor Ama Dick'le Pamela'ya ne kadar düşkündür bilirsin Bu olaydan onlara zarar gelmemesi için yapıyor bütün bunları Eminim bundan Hala aynı fikirde misin? Bu adamlara para vermemekle çok iyi ettik değil mi? Böyle olduğuna üzüldüm Richard Ama eminim şantaj ve rüşvet çok daha vahim sonuçlar doğururdu Olan oldu bir kere Polis şimdi gelir Seninle konuşmak istediğim bir sürü şey var Geldikleri zaman senin de burada bulunmanı istiyorum Kalırsın değil mi? Yok önce sen yalnız görüşsen daha iyi olur Neden? Seni tevkife geldiklerinden emin değiliz Eğer soruşturmalarına devam edeceklerse Yanında bir avukat bulundurman Onları şüphelerinin doğru olduğuna inandırır Ben dışarıda bekleyeceğim seni İhtiyacın olursa çağırırsın Artık birbirimizi aldatmayalım Joe Neden geldiklerini hepimiz biliyoruz Polise hemen gitmeliydim. Arabadaki hasarı göstermeli ve her şeyi anlatarak onlara yardım etmeye çalışmalı sonra da kararlarını beklemeliydim. Suçlu bulundup mahkemeye sevk edilsen bile hakim karşısına şerefimle çıkmış olacaktım. Kendimi olan saygımı kaybetmeyecektim. Şimdi ise bir adam öldürmüş sonra da bir sürü yalan zinciriyle bu işten sıyrılmaya kalkmış ayaş ay biri olarak çıkıyorum karşılarına. İşler bu safhaya gelirse olanları başka türlü yorumlamanın yollarını da buluruz. Artık polisi fazla oyalamaya niyetim yok. Arabanın eksik parçasını getirirse her şeyi açıklayacağım. Gerekirse diğer parçaları gömdüğüm yeri gösterip kendim kazıp çıkaracağım Bu gece tevkif edilirsem ne olur? Hemen savcılığa sevk ederler mi? Tevkif müzekkeresinin okunması için götürürler Seninle gelirim tabi ee, Tekrar eve dönebilir miyim? Tabii. herhalde yarın sabah sulh ceza yargıcının karşısına çıkarılırsın Polis tevkif için delil gösterir Bir iki formaliteden sonra dava bir hafta kadar talik edilir Sonra mahkemeye mi sevk edilir? Ah. Bütün bunlar faraziye İşimi ne yapayım peki? İstifamı mı vereyim? Mahkeme yapılana kadar herkes gibi hürsün Hı. İstifanı yollasam bile şirketin kabul edeceğini hiç sanmam Genel müdürün evine gider durumu anlatırım elde çocuklar yanımda olacaklar Dike duyurmayabiliriz belki ama Pamela'nın öğrenmesi gerekecek Bunlar için şimdi kendini üzme canım Bunun nelere mal olacağını hesaplamam gerek ee, John Geldi polis O mu? Pencereden bakar mısın Laura? Evet iki kişiler Richard Önce sen yalnız görüş Öyle istiyorsan öyle olsun ama Vakit kaybından başka bir şey değil Gerekirse bana haber ver ben dışarıda bekliyorum Richard Benim kalmamı ister misin? Evet Laura lütfen Gidip kapıyı açayım İyi akşamlar Seslerim beni Efendim, Buyurun içeri Siz burada bekleyin bu evde İyi akşamlar mısın Bey İyi akşamlar Öğleyim telefon etmişsiniz Aa, Evet e, Mrs. Mır Bey bu saatlerde evde bulunacağınızı söyledim. Buyurun e, Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim Bu pakette görmenizi istediğim bir şey var Mrs. Mır Bey Arabanın yan kısmındaki Nikelaş çubuklarından Bakın şurası eğrilmiş Herhalde biraz gevşekli bir şeye takılmış ve kopmuş Üstünde bir parça yeşil boya bırakmış Bu sizin arabanızın değil mi Mrs. Mır Bey bakın Bugün öğleden sonra telefon ettiğiniz zaman... ...bunun için olduğunu anlamıştım. Ve size tam bir ifade vermeye karar verdim. Avukatımın da yanında olmasını istiyorum. Dışarıda bekliyor. Bir dakika buraya çay. Fakat ee, Mr. Mendoley... John, noten gelir misin? Mr. Ah Evet, İyi akşamlar Mr. Carfraig. İyi akşamlar komiser. Bunu alabilir miyim? Tabii, buyurun. Bak John, sana bundan çok bahsettim. Görüyorsun değil mi? Bak, bu tarafından kopmuş... Hasara uğrayan kısımdaki aynı yeşil boya Komiser bey Buraya daha önceki gelişlerinizde Size doğru olmayan pek çok şey anlattım Arabamda hiçbir şeyin eksik olmadığını Söylediğim zaman gerçekten öyle sanıyordum Siz gittikten sonra garaja indim O zaman fark ettim Şimdi gidip arabama bakarsanız Fark edemezsiniz Zira pazartesi günü aklım başımdayken Hiçbir zaman yapamayacağım bir şey yaptım Benim arabanın olduğunu anlamayasınız Diye öbürlerini de söküp bahçeye gömdüm Size yerini göstereceğim Kaza gecesi olanlara gelince Ripley'den gelemezdim. Sel bastığı için yol kapalıydı. Arabamın hasara uğrayış şekli de uydurmaydı. Leatherhead'ten ayrıldıktan sonra yolculuğumun son kısmında olması gerek. Kazaya gelince onun hakkında hiçbir şey söyleyemem. Nedenini de Benet ve karısının ifadesinden öğrenmişsinizdir. Size ne dediklerini bilmiyorum ama. Bir dakika, ee... bir dakika, bir dakika. Benet ve karısının bizi ifade verdiğini ne biliyorsunuz? Komiser Bey'e söyleyeyim mi John? Gizlemek için hiçbir sebep görmüyorum Bennett ve karısını ihbar etmek gibi bir niyetim yok Komiser bey Bu soruyu sormasaydınız bunlardan hiç bahsetmeyecektim Geçen akşam gelip Kaza gecesi evlerinin önünde olan bir olayı ihbar edeceklerini söyleyerek tehdit ettiler Susmalarına karşı para istediler değil mi ee, Evet bay komiser Ama tekrar ediyorum ihbar etmek gibi bir niyetim yok Acaba Mr. Bennett Parayı Leatherhead yolunda bir yere götürmenizi istedi mi <gülüyor> Örneğin kırmızı aslan nefasının olduğu yere Nereden öğrendiniz bunu <gülüyor> Gözlerimizi açık bulundurmak zorundayız Mr. Medway Memurlarımızdan biri oralarda dolaşan birini görmüş Bugün benet karakola gelince tanıdı Şimdi siz söyleyince o olduğuna iyice kanaat getirdim Evet orada buluşmamızı istedi Ama ben Mr. sözünü tuttum gitmedim Polise gideceğini hiç sanmıyordum Karısının korkusuyla geldiği anlaşılıyordu Karısı sizden pek hoşlanmıyor Mr. Medway Cuma gecesi evlerinin önünde zil zurna savaş olduğunuzu söyledi Hatta öyle sarhoşmuşsunuz ki Arabayı hareket ettirir ettirmez Tam evlenin önündeki elektrik direğine toslamışsınız İspatlamak için de arabanızın parçasını getirmişler Ertesi sabah soğuluğunun içinde bulmuş Üstüne diriğin yeşil boyası sürülmüştü Çok kaba davrandığınızı Hakaret ettiğinizi söyledi Belki ah. de böyle konuşmam doğru değil ama inşallah ona layık sıfatları bulabilmişsinizdir Fakat Fakat geçen gün bana parçayı kaza yerinde bulduğunuzu söylemiştiniz Ben mi söyledim Sanmıyorum Müslüman Bey Arabanızdan parça eksik olup olmadığını sordum ...o sıralarda kaza yerinde bulduğumuz dikiz aynasının sahibini arıyorduk. Pazartesi gecesi Godalming yakınındaki korlukta çalınmış bir araba bulduk. Aynanın o arabaya ait olduğu tespit edildi. Arabayı cuma gecesi Red Hill garajından çalmışlar. Geçen akşam haber vermek için size telefon etmiştim. Bana telefon mu ettiniz? Evet ama yürüyüşe çıkmışsınız. Hırsızın arabayı nereye götürmek istediğini bilmiyoruz... ...ama kazadan sonra bırakmayı uygun gördü sanırım. Bereket ki elimizde parmak izleri var... <gülüyor> Ee, özür dilerim yemek yiyeceksiniz sanırım Arabanızın parçasını aldığınıza dair imza vermeniz Veya herhangi bir işlemde bulunmanız gerekmiyor Sadece Mr. Bennett'e bir not yazar Teşekkür edersiniz Artık gitmem gerekiyor Polis Hagan'la bilardo başımız var kulübe gidiyoruz ee, İyi geceler Mrs. Midway? İyi geceler efendim İyi geceler Mr. Cartwright İyi geceler Richard İyi geceler Laura Teşekkür ederim Joe e, Güle güle Mr. Cartwright i̇yi akşamlar Merhaba. Ne yemek var? Açlıktan ölüyorum. O çıkan adamlar kimdi kuzum? Polisti. Ne istiyorlarmış? Ee, şey, e, babanın arabasına bir parçasını bulmuşlar. Onu getirdiler. Uçup birisinin kafasına mı çarpmış? <Gülüyor> Yok canım. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. Çoraplar mı? Son moda Şimdi Oxford'da herkes bunları giyiyor anneciğim Nasıl iyi vakit geçirdin mi Fırkalade Oxford bir harika Arkeoloji profesörü de son derece enteresan bir insan ya. Ne diyor biliyor musun Her zaman hatırlamamız gereken şey şuymuş Arkeoloji herkesin evinde başlarmış Örneğin buna göre bizim Arka bahçede çok önemli şeyler Gömülü olabilir Aa, Evet mümkündür <gülüyor> Feci şekilde açım yemek yemeyecek miyiz Korkarım doğru dürüst bir yemek yok Uf, Öyle dolu geçti ki bugün hmm. Ne yapalım biliyor musunuz? Yemeği güzel bir lokantada yiyip Bugünü kutlayalım ee, <gülüyor> Yani Pamela'nın Oxford'a girişine kutlayalım Yaşasın Hadi bakalım alın patolarınızı acele edin Gel bulamayız sonra e, Ne yiyeceğiz baba? E, i̇stakoz sonra, sonra o ateşin üstünde getirdikleri neydi o? Krep süze tamam, Sonra da sinemaya Arabayı alacak mıyız? Evet arabayı da alacağız kızım